rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Şurah Milbin Haşane Radiyallahu Anh aslen Kinde kabilesine mensup olan Şurahbil bin Hasene, 573 yılında Mekke'de doğdu. Mekke'de, Zühre oğullarının halifi olarak yaşayan babası Abdullah, Şurahbil çok küçük yaştayken öldüğünden, kendisini küçük yaşta evlatlık edinen Hasene'ye nispet edilmiştir. Şurahbil, babasının vefatından sonra annesiyle evlenen, Kureyş kabilesine mensup, Süfyan bin Ma'mer el-Cumahi'nin yanında büyüdü. Gençlik yılları Mekke'de geçti ve okuma yazma bildiği için Mekke ahalisinden itibar gördü. 35 yaşlarında aile fertleriyle birlikte Müslüman olan Şurah bin Hasene radıyallahu anh, ilk iman edenlerle birlikte müşriklerin işkencelerine maruz kaldı ve ikinci kafireyle Habeşistan'a hicret etti. Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinin ardından, o da Medine'ye geldi ve üvey babasının akrabaları olan Züreykoğulları'nın yanına yerleşti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy katibi olan Şurahbil bin Hasan'e hicretin ardından onun yanında bulunduğu dönemlerde de vahiy katipliğini yaptı. Medine'ye gelişi hicretin yedinci yılında vuku bulan Hayber gazvesi sırasında oldu. Bu tarihten sonra Şurahbil birçok seriye ve gazveye katıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipliğini yaptı ve çeşitli anlaşmaların metinlerini yazdı. Bunlardan biri Tebük gazvesi sırasında cizye vermek üzere kendileriyle antlaşma yapan Eyle halkı ve önderleri Yuhanna bin Rubeye'ye gönderilecek metindir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden kısa bir süre önce Şurahbil'i, Mısır'a elçi olarak gönderdi ve Şurahbil Resulullah'ın vefatından sonra Medine'ye dönebildi. Şurahbil bin Hasene radıyallahu anh Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde de önemli bir görev üstlendi. Halife onu Yemame tarafında peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Hüşeylemetül Kezap üzerine gönderdiği İkrime bin Ebu Cehil'e yardım etmek üzere oluşturulan yeni birliğin başında ve Müseyleme'yi İslam devletine itaate davet eden bir mektupla birlikte yolladı. Ancak müşeylemeye karşı savaşmakta aceleci davranan İkrime, başarı sağlayamadı. Şurahbil de yeterli kuvvete sahip olamadığı için başarısız oldu. Halid bin Velid'in müşeylemeyi bertaraf etmesinin ardından, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Irak ve Suriye taraflarının fethi için ordular gönderdi. Suriye'ye yollanan orduların başında Ebu Ubeyde bin Cerrah, Yezid bin Ebu Sufyan ve Amr bin As ile beraber dördüncü kumandan sıfatıyla Şurahbil bin Hasene'de vardı. Allah onlardan razı olsun. Şurahbil, emrindeki 3000 bin kişiyle Tebük üzerinden Ürdün'e ulaştı. Gelen yardımcı kuvvetlerle asker sayısı 7500'e ulaşınca Diğer ordu kumandanları ile birlikte bu sıra şehrini kuşattı. Irak'ta bulunan ve Suriye-Filistin ordularının başkumandanlığına tayin edilen Halip bin Velid'in komutasında şehir fethedildi. Müslümanların Suriye'deki ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans ordusu hicretin 13. yılında Ecnade'in İslam ordusuyla karşılaştı. Halid bin Velid radıyallahu an bu savaşta Şurahbil'i Amr bin As ile beraber ordunun sahce kumandanlığında görevlendirdi. Büyük fedakarlıklar gösteren Şurahbil savaşın kazanılmasında önemli rol oynadı. Ardından Bey Sanat çekilen Bizans ordusunu takip etti. Zaferle sonuçlanan Fihil savaşında da kumandan olarak yer aldı. Bu maç kuşatmasında Feradis kapısını tuttu ve Fetih sırasında şehre birlikleriyle bu kapıdan girdi. Hicretin 15. senesinde gerçekleşen Yermük Savaşı'nın kazanılmasında da kumandan sıfatıyla Şurahbil'in büyük payı oldu. Kudüs, Bizanslılar'dan teslim alınırken Hazreti Ömer'in yanı başında Şurahbil bin Hasene'de bulunuyordu. Suriye-Filistin bölgesinde Akka, Sur ve Tabiriye gibi yerleri ele geçiren Şurahbil bin Hasene radıyallahu an, hicretin 18. yılında Anvas'ta ortaya çıkan veba salgınında öldü. Kabri, Ürdün'de, Livâ-ül-Ağvari Şimaliye bölgesindeki Vadi-i köyünde, bir caminin son cemaat mahallinde özel bir bölmede bulunmaktadır. Salatu selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.